İstanbul'u sevmezse gönül Aşkı ne aran, aran var İstanbul kazan biz kepçe Düşsün suya yer yerlesin Eski zaman var. Geçmişin izlerinde gezintiler Hazırlayan ve sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Güler. 94.9 Açık Radyoda İstanbul Kuşağı'ndayız. Sayın Murat Hocam ve ben Özlem Altınkaya Genel. Hocam İstanbul Kuşağı dememizde herhalde bir sakınca yok. Ee, Murat Belge'nin e, programından sonra 1995 yılında yanılmıyorsam değil mi kaydını yapmış olduğu. Programından sonra bizimki yayınlanıyor. Evet, evet. Ben o pro programın biraz e, müptelası oldum. O yüzden evet. ona referans vermekle başlamak istedim. Ee, evet. Bazı bölümlerini birkaç kere Dinledin. Dinledim. Ee, Müthişte paralellikler var. Aradan 20 sene geçmiş evet. olmasına rağmen her şeyden önce onlar da sık sık evet. e, Sermet Muhtar Alus'a referans, e, referans vermişler. Evet. E, şimdi bugün şöyle bir şey yapalım. Hiç böyle evet. bir giriş falan böyle. Bu sefer ters. Hazırlamadan. Bir... Evet yani e, hemen bence Sermet Muhtar Alus'un... Metinleriyle başlayabiliriz. Ama konumuzu söyle bari. Geçen sefer artık yollardan bahsetmiştik. Evet. Şimdi bu sefer tekrar yollar üzerinden. Evet, yolları. Muz... Evet, evet. Ondan... Neler anlatıyor? Yani biraz onlardan okuyalım. Ondan sonra da e, o parçaları yorumlamaya evet. çalışırız. Evet. Peki, şimdi ee, yani e, sözü, benim... sözü sermaç Muhtar Ağustos'a bırakalım. <gülüyor> benim maalesef, benim sesimle. Evet, <gülüyor> dinleyeceğiz şimdi onu. Evet, küçük pasajlar derledim ben yine kitabımla. Ee, şimdi bir takım daha kısa sokaklarla şey yapacağım. Bakalım bunların ortak özelliği ne? Başlıyorum. Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan ne insan geçerdi. Galata'daki Azap Kapı camisini geçip yukarı vurdun mu? Meyit yokuşu denilen dimdik bayıra gelelim. Oraya böyle kötü bir ad takmalarının sebebi rivayete göre Bayırı bir hamlede aşmayan kalkışanların mefta olduğu verişiymiş. ve bu hal çok vuku bulmuş. Evet, bu şimdi bir şehir efsanesiydi, evet. bir sokak e, öyküsü tarih birleşti. Evet, Devam ama ediyor. belki bir e, bu yokuşun ismi nereden geliyor? Kötü onları ninimle. onları sonradan evet, tamam, şey yürüdüne. Tamam. Mi? Geçiyorum yüksek kaldırım anlatıyor. İşte yüksek kaldırımın 40 belki de 50 sene evvelki resmini görüyorsunuz. Ondan yıllarca evvel de imiş. Allah'ın seven söylesin. Şimdi kıl kadar farkı var mı? Burası evvel ahır ya da ahir, ahir Ama burada iyisi yok. Evet. Beyoğlu yakasının Mahmut Paşa yokuşudur. Daracık daracık dükkanlar, yağmacılar, mezat malcılar, işportacılar, ...hırdavatçılar. Çok güzel. Noktayı vurduk, evet, Devam edelim. Yani. Yüksek kaldırım yok şu burada başka bir yere atlıyorum. Maluma hele yağışlı ve don havalarda tabanla bile zor inilir ve çıkılır. Beoğlu'nun eski havardalarından ve babı seraskeri kanun e, zabitlerinden ya da inzibat subaylarından Masar Bey e, Ereğli Liva kumandanı... Masar Paşa diyim dedi. Not düşmüş. Teğmen Çerkez İzzet Bey, Plenede Osman Paşa'nın yaveri birkaç sene evvel Kadıköy'ünde Kadıköy vefat eden emekli süvari Feri'yi Korganeli İzzet Paşa... ...o yokuşu beygirle Dörtna'da aşarlarmış ki bu o günlerin binicilik rekoru. Bir tane daha. Yani bir tane şey. daha. Şimdi tramvay işleyen yokuş bozuk mu bozuk? Berbat mı berbat? Bu Çamurduca'yı şey anlatıyor değil mi? Evet. Karşı taraftayız. Mesela bağlar başına çıkacaksın. Talikacılar babalarının nikahlarını isterler. Çünkü beygirin nalı düşmesi, arabanın makası veya dingili kırılması yüzde seksen. Devam ediyorum. Devam. Horhor yokuşuna geldik. Zamanenin Hayriye Lisesi. O vakitler Vüzeradan yani vezirlerden. Bursa valisi Münir Paşa konuğu. O çatıda netamelilerden yani uğursuzlardan. Biter bitmez nazara gelip yukarıya yıldız ya. sarayına gamz edilmiş ya da jurnal edilmiş. Gammazlanmış. Gammazlanmış. <gülüyor> Paşa Cığız da soluğu taşla da almıştı İçinde bir düğün olmuş ki medet Allah. Elimden tutarak götürdükleri ve gördüklerim hatırımda. Sokak mahşer mi mahşer. Araba, araba, araba, Harem ağları, uşaklar dışarılara kadar seyirtmişler. Davetlileri ayırt edemiyorlar. Cümle kapısının içinde kıl pranga, mum gibi redingotlu, etrafa lavanta kokuları yayan, zümbül bıyıklı bir teşrifatçı gelenlere mütemadiyen referansta ve Reverans. kandilli kan temennada. Kim mi? Onu da ben söyleyeyim diyor. Belediyenin sinemalar müfettişi Baynayil biraderimizin amcası Ramiz Beyzade Süreyya Bey. Burada da yani bu hafızlığının <gülüyor> güçlülüğüne devam ediyorum. Yokuştaki meşhur Supi Paşa'nın konu Elan Durum'dadır. Elan Durma'dadır. Tam, Elan durmadadır. Dur durmadadır. Tam karşısında Mektebi Harbiye'nin ilk çıkardığı Erkan-ı Harbler'in yani kurmayların birincisi askeri yargı dairesi reisi Müşir Paşa'nın kışlığı. Evet bakalım. Belki burada bir es evet, verebiliriz. Evet. Şimdi burada tekrar başa gidelim. bu e, Yani buradaki bir kere e, bu parçalar bence baş döndürücü biçimde güzel tasvir edilmiş betimlenmiş şeyler var. Bir tanesi şeyden başlayalım. Bu <gülüyor> azap kapı, azep kapı diye dediğimiz şey bugün bizim Türkçe'de azap kapı diyoruz ama oraya aslında ismini azep olarak okumamız lazım. Azep deniz eri demek. Orada Bahriye ile ilişkili olduğu için o deniz değerlerinin girip çıktıkları bir evet. yer. O civardan başlayıp şeye doğru tepe başına çıkan o dik yokuşu anlatıyor. Buradaki e, şeylerin e, sokakların büyük bir kısmı aslında e, bugünküler yokuşlarla, yüksek kaldırımla ilgili bir şey. Bir de bu yokuşlarla ilgili bir şey. Şimdi buradaki sokakların e, dikliğini bir kere gözümüzün önüne getirmemiz lazım ni ee, bu dik sokak meselesi programımızın başında konuştuğumuz bir şeyle çok ilgili İstanbul çok biliyorsun e, topografya to topografyası böyle e, çok dalgalı bir e, topografya sahip yani düz e, bir yeri yok. Aslında yüksek dağı da yok, düz bir yeri de yok. Her tarafı inişli çıkışlı böyle bir evet. e, bir Böyle yer olduğu zaman e, düzlük İstanbul'da çok e, ender ve kıt kaynak, düz yer. Onun düzlüğe erişebilmek için İstanbul'da iki strateji var. Bir tanesi kıyılar düz. Kıyılar düz ama kıyı aynı zamanda drenaj bakımından su temini sorunlu. sorunlu. Yani oradaki e, düz yerlerin direnaj sorunu var. Çünkü şehrin altyapısı çok çok yeni tarihlerde yapılmaya başlandı. Hala da bitirildiğine evet. pek söylenemez. Yani yağmur yağdığı zaman İstanbul'un ne hale geldiğini biliyoruz. Bunun 35 sene evvel veya 50 sene, 70 sene önceki durumunu da tahmin etmek çok zor değil. Düzlüklerde bir e, altyapı meselesi evet. var ki onu önümüzdeki programda Bağdat Caddesi'ni tartıştığımızda göreceğiz. Bağdat Caddesi'ne gelmeden önce e, şey tarafındaki yani bizim tarihi e, kent ve onun karşısındaki Pera'daki sokaklara baktığımız zaman esas e, omurga İstiklal Caddesi gibi Sırt Dağı'nın evet. sırtından geçen bizim bugünkü İstiklal'e e, istiklal Caddesiyle örtüşen cadde bu işte daha bin defa söyledik daha önce işte suların ayrıldığı şey bizim burada konuştuğumuz e, bugünkü şeylerde yüksek kaldırımdan bahsetti bir de bu mehit yokuşundan bahsetti bu her ikisinden de e, bahsederken bunla, bunlar İstanbul'un belki de en e, önemli. Yani bugün e, aradakileri konuşuyoruz değil evet. mi kıyı ve tepe evet. arasında bağlayan evet. e, bağlantıları evet. konuşuyoruz yani sokakları küçük so sokakların bir toplantıda daha önceki bir konuşmamızda sokakların İstanbul'da aslında çok uzun olmadığını ve bu bunlara dik bağlanan e, küçük e, evet. merdivenli sokaklar olduğunu söylemiştim. Çonun da değil değil üstündedir aslında. Evet. Yani işte yok vesaire e, yokuşu. E, yokuşu falan gibi. Yani yokuş aslında yokuş Büyük bir kısmı da yokuş değil merdivenli sokak evet. diyebileceğim şey. Merdivenli sokakta aslında yaya açısından araç şeyine çok elverişli değil ama yayaların ulaşımı açısından da çok sorunlu bir şey değil. Çünkü insanlar böyle kısa olmak yani binlerce merdiven değil de 20-30 merdivenli bir sokak eğer bir yere bizi çıkarabiliyorsa sanki binanın ikinci, üçüncü katına çıkar gibi şehrin içerisinde bir yerden bir yere e, şey yapmamız, e, yükselmemiz yok. mümkün olabiliyor. Şimdi burada tabii iki tane önemli e, yokuştan bahsettik. Bir tanesi bu meyit yokuşu, öbürü de artık yüksek kaldırım. E, yani kaldırım orası aslında şeyli, yani merdivenli yol diyebileceğimiz bir e, şey. E, her ikisinin de çok önemli bir e, ...boyutlarına şey yapıyor. Şimdi bu meyit yokuşuyla ilgili olarak söylediği şey... E, ...deniz kıyısından bizi yukarıya doğru e, çıkarıyor. Bu böyle biraz e, yılan-kavi... ...yani böyle dik çıkan bir yol değil de... ...hafif e, topografiye uyumlu bir şekilde... ...şekilde meyli birazcık düşürmek e, amacıyla... ...topografiye uyumlu bir şekilde... ...bizi tepe başına çıkaran bir, bir yoldan ibaret. Fakat hala çok dik. Ve o yüzden de adı meyit... Meyit demek. Burayı bir defa da çıkmaya yeltenen adamlar varmış. Şehir efsanesinde bakınız. E, Garip etmişler ama o yokuşun içerisinde de e, ölmüşler. E, burada buna benzer e, yokuş isimleri İslam'da çok vardır. Bizim bu defterdar tarafında, bu açık radyonun bulunduğu tarafta e, sıra servileri çıkan yokuşun bir tanesinin halk arasındaki adı da Deve Bağırtan Yokuşu. <gülüyor> <da>. <gülüyor> Yani şimdi o yokuşa girdiği zaman deve eski zamanda yani e, deveyi bile e, canından Çok bezdirirmiş de. deve bağırtan e, yokuşu. Şimdi e, boğaz kesen yokuşu yani boğazı dikine e, evet. kesen bir yokuş. Yani yokuş adları bu tür böyle e, ne olduğunu dikliği hatırlatan. İsimlerle şey yapıyor Sermet Muhtar da bence Buradaki anlatı stratejisinde Yani bu şehir efsanesiyle Yokuşun dikliğini Ve aynı zamanda da işlevini bir araya getiriyor İşlevselliğini bir araya getiriyor Şimdi bu meyit yokuşu aslında Bizim geçen seferki konuştuğumuz tersine kapatılmış kayık vardı ya. Yani o evet. tersine kapatılmış kayığın o baş tarafında bizi küpeşte'den kayığın omurgasına çıkaran bir hattan konuşuyoruz. Bunun daha da çarpıcı olanı yüksek, yüksek kaldırım. kaldırım. Yüksek kaldırımla ilgili konuştuğu zaman da hemen o son derece keskin kent e, gözlemci si e, şeyle pozisyonuyla. pozisyonuyla bunun İstanbul'un tarihi yarımadadaki Mahmutpaşa yokuşunun Beyoğlu yakasındaki karşılığı olduğu simetrisi olduğunu şey yapıyor. Hakikaten bugün bir harita açmak mümkün olsa ki bizim brokumuzda bunu yapacağız. <gülüyor> bunu yapacağız. Yani bu iki tane caddenin. Harita üzerinde birbirini tamamladıklarını ve bunların arasında da aslında Galata Köprüsü'nün olduğunu görüyoruz. Yani bu demek ki bir kapalı çarşıdan başlayıp bizi Eminönü'ne indiren Mahmut Paşa yolculuğu. Ondan sonra Galata Galata Köprüsü ile şeyi geçtik, geçti. geçtik ve şey tarafından da. İşte yüksek kaldırımdan da biz öbür taraftaki yani Galata yakasındaki su ayrım çizgisine erişmiş evet, olduk. Dinleyicilerimizden bu rotayı tamamlayan ne olursa bizim belki kulaklarımızı çınlatabilirler. <gülüyor> ve de derler ki bu bu kadar yokuşları nereden başımıza çıkardınız? Şimdi bundan aslında iki tane iki tane çok zorlu yokuşlar. Mahmutbaşı yokuşu bir defa da çıkılmaz. Çünkü orasını anlatıyor. Orada yaymacılar var. Orası bir çarşı. Yani insanların en fazla gelip geçtikleri bir yer bir seferde çıkılması mümkün değil. Köprü geçerken de bir düz yürüyoruz birazcık şey yapıyoruz, dinleniyoruz. Ama yüksek kaldırım hakikaten çetin bir yerdir. Çetin bir yer olduğu için de Galata'daki merkezin uzun yıllar istiklale taşınmasını geciktirmiştir. Ama üzerinde de tıpkı şeydeki gibi... Mahmut Paşa olduğu gibi çeşitli ticaretin yani e, ceryan ettiği bir yer. Bu ticaretin olabilmesi için de burada geçen gene programlarımızda söylemiştik. Her gün yapılan alışveriş değil de nadiren seyrek, seyrek bir biçimde e, satın aldığımız eşyaların yoğunlaştığı bir yer. Yani kartpostal satıcılığı, müzik aleti satıcılığı gibi... E, ticaretin bulunduğu şeyler bisikletçilik. yani bisiklet her zaman gündelik olarak alınıp satılan bir şey değildir evet. ama gidildiği zaman da bir küçük bir küçük bir servet bırakılarak alınan bir şeydi şimdi kadar ucuz bir alette de değildi o zaman şimdi o yüzden bu tür e, bu tür faaliyetler Mahmut Paşa'da da e, çeyiz alışverişi işte e, giyim kuşam alışverişi e, okulda kullanılan e, önlükler, formalar, ayakkabılar, bayramlıklar filan satılırdı. Yani bu iki cadde o kadar iki yokuş, o kadar fazla e, müşteri çeken, o kadar fazla gelip geçen olan yerlerdi ki yokuş olmalarına rağmen üzerlerinde böyle bir e, böyle bir, bir, uzman, evet. bir uzmanlaşma e, gerçekleşmişti. Yani bu durumda biz e, istiklalden aşağıya indiğimiz zaman bu e, peyzajı bu ticari peyzajı izleyerek kendimizi e, Köprü aşağı, kö, köprüde bulurduk yani buradaki şey e, peki bunu e, yüksek kaldırımın nasıl diyelim pabucumu dama attıran yüksek kaldırımın çekiciliğini ortadan kaldıran büyük e, gelişmede tünelin yapılması tünel olduktan sonra bu sefer yüksek kaldırım insanların altından <gülüyor> Araçla gelip geçtiği. Çıktığı, geçtiği ve birazcık da zaman içerisindeki çekiciliğini e, kaybettiği bir yere e, dönüşmüştür. Bu... Şey e, öbür tarafta yani İstanbul'un karşı tarafında da bir tünel olmuş olsaydı herhalde yapılabileceği en e, önemli ya. güzergahlardan Olur. bir tanesi de Mahmud bizi Mahmut Paşa yokuşu olurdu. Bizi Eminönü'nden alır şeye çıkaran bir tünel yapılmış olurdu. E, Beyazı da çıkarmış e, çıkaran bir yol tünelimiz olurdu. Fakat onu yapmaya fırsat olmamış. Onun o yerine köprü yapar. Yani onun yerine şimdi e, başka şey bu. Esasen e, an, anlatı e, karşı tarafa baktığımız zaman karşı taraftadaki bir yokuşta bahsettiğimizde karşı tarafta buna benzer yokuşlar yok yani oradaki yokuşlar gerçekten daha çıkılan yokuşlar yani çok, e, bir kere topografya birdenbire özelliğini değiştiriyor. Küçük tepeler var ama Çamlıca Tepesi gibi büyük bir tepe var. Oraya da çıkmak için o tarihte tramvay yolundan evvel oraya şeyle talika dediği at arabalarıyla gidiliyor. At arabalarının da oraya inmesi çıkması çok zor çünkü orada yol kötü. İşte hayvanın nalı düşüyor Arabanın aksı çıkıyor Tekerleği kopuyor ve o yüzden de Biraz daha maceralı, maceralı bir, şey. bir şey Oraya gitmeyi Tabi şey tarafına Bütün bunları yaparken de Şeyi Bağdat Caddesi'nin öyküsünü bir sonraki Programımıza bırakacağız ama Son olarak senin Konuşmanda senin sunuşunda Geçen bu Paşa'nın bir şey Anlattın değil mi bir ee, hor, hor, cır, yokuşu. hor Hor yokuşu. Bu da... E, ...bu da şeydeki... E, ...tarihi yarımada'daki evet. bir yokuş. Konut dokusunun Hı, içinde. Içi, içinde. Bir, evet. Ve bu yokuşu anlatırken... ...buranın çok dar bir yokuş olduğunu... ...etrafında paşa konaklarının olduğunu... ...anlattıktan sonra... ...orayla ilgili çok mekansal bir bilgi vermiyor... ...başka bir şey anlatıyor... ...orada olan bir öyküyü anlatıyor... ...bir düğünü anlatıyor... ...düğünü anlatırken de... ...o düğünde kim teşrifat yapıyormuş... Kim nasıl insanlara reverans yapılıyormuş nasıl e, şeyler e, konuklar ağırlanıyormuş bütün bunlar anlatılırken de yerle ilgili olan bütün bir anlatı e, yer, yeri, yeri, yeri yeri betimlemede kullanıyor. Yani burada şimdi yerin meyili veya bu e, yüksek kaldırımda olduğu gibi şeyde e, işte yağışlı havalarda buz tutup tutmaması Hı. anlatılmıyor. Burada ise bir öykü anlatılıyor. Ve burada öykü aslında son derece kişisel bir şey. Kendiliğin çocukluğunda e, tanık olduğu, götürüldüğü bir düğünü düğün. anlatıyor. Ve şimdi o düğünü anlatırken de aman o düğün ne kadar muazzamdı bir düğündü diyerek kendi kafasındaki yani o belleğindeki düğünü anlatırken... Ama şöyle az... bilgilerle veriyor bize mesela zamanın Hayriye Lisesi o vakitler Vüzerâ'dan Bursa Valisi Münirpaşa konu. Zamaninin. Zamaninin. Yani bugünün, bugünkü Hayriye Lisesi o zaman bir e, konakmış. Bu, burada iki tane şeyle belki... Yani sırf ha, bu cümleden yani bile... Bir şeyler çıkartabiliyoruz. Bir de İstiklal ile ilgili olarak söylediği bir şey vardı ki onu demin vurgulamayı unuttum. O da şey diyordu yani bakın bakalım burasının e, 40 yıl önceki halinden bir farkı ha, var mı diye söyledi. Evet yani bu dokuların bunu, bunu nasıl değiştiği... Değiş, değişmediğini şey yapıyor. Yani buradaki bir süreklilik şey yapıyor. Bu tabii... Ee, bu konuda kendisine de yani burada son derece e, son derece etkili bir göz, gözlem var. Şehrin değişmediğini anlatıyor. Değişmedi de, işte. De. Şimdi fakat değişmemenin sebebini de 1930'lu yıllarda kendisi çok iyi okuyamıyor veya okusa bile söylemek istemiyor. Şimdi 30'lu yıllarda ne olmuş da değişmemiş? Hı. Çünkü artık İstanbul. Başkentliğin fonksiyonunu evet. yitirmiş Unutulmuş bir şehir biz, olmuş Bize sormuş hocam diyor ki Allah'ını seven Söylesin ee, Şimdi Allah. buyurun siz söyleyin yani işte niye. Bu niye, niye olduğunu Biz bugün e, Geçmişi bugünden okumanın verdiği Rahatlık ee, rahatlıkla <gülüyor> e, Bunun niye öyle olduğunu anlatabiliyoruz O tarihte bunu görmek o kadar e, Basit değildi Çünkü biliyorsunuz Ankara'nın başkent ilanından sonra Hızla başkent e, Fonksiyonları inşa edilirken Ankara bütün Türkiye'de e, Nüfusu hızla artan Tek kentti 1925 ila 50 arasında Ankara'dan başka hiçbir kentin Türkiye'de nüfusu artmadı, nüfus son derece durandı Durağın. ve İstanbul'un da aslında nüfusunun artmadığı gibi azaldığını biliyoruz ve İstanbul'un ilk 20. yüzyılın ilk 25 yılında çok önemli nüfus kaybına uğradığını ve ondan sonra da bu, bu uğradığı nüfus kaybını 1925'ten 50'ye de çok yavaş bir biçimde ...geri kazandığını biliyoruz. 1950'lere geldiğimizde İstanbul'un nüfusu da... ...1900'lerin başındaki nüfusuyla... ...hemen hemen aynı Aynen. düzeydeydi. Şimdi öyle olduğu zaman... ...kendisi bakın bakalım... ...bunun yüzyıl başındaki İstanbul'dan... ...çok farkı var mı? Sorusunu sorduğu zaman... ...çok haklı bir gözlemi gündeme getiriyor. Yani şehrin aslında... ...bütün bu olup bitene rağmen... ...mekansal olarak değişmediğini... Aynen. ...söylüyor. O bakımdan... Ee, şeyin e, Sermet Muhtar'ın e, metinleri bence sadece yeri anlatan, sadece küçük öyküleri, efsaneleri, şehir efsaneleri bize tanıtan, anektodal şeylerle dolu değil, aynı Bir zamanda değil, olarak... okunmaması gereken, aynı zamanda da e, yapısal pek çok bilgiyi, bu anlatının içerisinde işaret olarak veren e, yani bir şey. Ipuçları belki ipuçları evet. evet. bir Son olarak da belki şunu söyleyelim. bu e, e, Zemane'nin Hayriye Lisesi eskiden e, konaktı e, cümlesini evet. düşünelim. Bu da aslında sizin söylediğiniz şeyle son derece alakalı. Şimdi e, niye eski konaklar e, kamu kuruluşuna dönüştürülmüş? Bu İstanbul'da e, sadece ee, ...o Hayriye Lisesi ile ilgili bir şey değil. İstanbul'daki kamu kuruluşlarının büyük bir kısmı... ...eskiden devralanan konaklar ve aynı şekilde sürdürülemeyen... ...kamu binalarıyla ilgili bir şey. Mesela Haydarpaşa Lisesi dediğimiz lise... ...eski e, tıbbiye mektebinin, sürdürülemeyen tıbbiye mektebinin yerine kurulan bir şeydi. E, bir lise idi. Yani mektebi... E, bir şahane denen bir mektepti yani bugün eski Haydarpaşa lisesi bugünkü Marmara Üniversitesi binaları şey Haydarpaşa Garı e, Garının hemen arkasından gözüken büyük binalar Yıldız e, Sarayının müsteme yani bu sarayın kompleksinin içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi'ni görüyoruz eski e, eski e, Harbiye Nezareti'nin olduğu yerde İstanbul Üniversitesi kurulmuş. Yani İstanbul'un başkentlik fonksiyonunu yitirmesinden sonra birçok binanın işlev değiştirerek yeni işlevler kazandığını ve bu durumda da bir konağın e, konağın bir e, şeye liseye dönüştürülünü biliyoruz. Bunu bir benzeri de Kandili Kız İsesidir. Evet. Kandili Kız İsesindeki şehrin. Evet. Belki hocam şehrin hafızası dediğimiz şey de tam da böyle Aldorossi'nin söylediği gibi. Bu fonksiyonların Değişmesi ama bir takım mekansal sürekliliklerin devam etmesiyle üst üste biriken. Bir şey evet. evet. evet. Belki bu, bugünkü programımızı biz artık burada Kapatalım. noktalayalım. E, blogumuzu ve Facebook grubumuzu bir hatırlayalım. E, burada konuştuğumuz konularla ilgili görselleri, haritaları e, blogumuzda takip edebilirsiniz. İstanbul Kazan Biz Kepçe.wordpress.com e, Bir de aynı isimde Facebook'ta bir topluluk var Bunu da Facebook içerisinde arama yaparak bulabilirsiniz. Sizinle haftaya e, Cuma bir görüşmek Bir de son olarak evet. belki şunu söyleyelim. E, Sermet Muhtar Alus'un sık sık atıfta bulunduğumuz parçalar okuduğumuz kitabının adı da İstanbul Kazan Ben, ben Kepçe. Kepçe. Evet, evet haftaya Cuma görüşmek üzere. İstanbul'u sevmezse gönül aşk İstanbul kazan, biz kepçe. Düşün yer, yer Eski zaman. Geçmişin izlerinde gezintiler. Hazırlayan ve sunanlar Özlem Altınkaya ve Murat Kıya.